Bölüm 243 Peygamberimize salat ve selam getirmek Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi överler ey inananlar siz de onu övün şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi överler ey inananlar siz de onu övün ona salat ve selam getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. 33. Ahzab 56 Hadis 1398 Abdullah İbni Amr İbni As'ın, Allah onlardan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle derken işittim. Kim bana, bir defa Selatü Selam getirirse, Allah ona on defa rahmet eder. Hadis 1399. İbn Mesut'tan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. Hadis 1400 Evs İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Günlerin en faziletlisi, cuma günüdür. Bu sebeple o gün, bana çokça salat ve selam getiriniz. Çünkü salat ve selamlarınız bana sunulur. Bunun üzerine ashab-ı kiram ya Resulallah, salat ve selamlarımız size nasıl arz edilir? Halbuki siz çürümüş olacaksınız diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi toprağa haram kılmıştır buyurdular. Hadis 1401. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Yanında adım anıldığı halde bana salat ve selam getirmeyen kimse sürüm sürüm sürünsün. Hadis 1402. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kabrimi bayram yeri haline getirmeyiniz. Bana salat ve selam getiriniz. Zira siz nerede olursanız olun salat ve selamınız bana ulaşır." Hadis 1403 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bana salat ve selam getirdiği zaman onun selamını almam için Allah bana ruhumu geri verir. Hadis 1404 Ali'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cimri kimse yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyendir. Hadis 1405. Fedale İbnu Ubeyd, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazında Allah'a hamd etmeden, Rasûlüne salavat getirmeden dua eden bir adamı işitti de, bunun üzerine, bu adam acele etti, buyurdu. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birisine hitap ederek, şöyle buyurdu. Biriniz, dua edeceği zaman, önce, Allahutaala'ya hamdetsin. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği duayı yapsın. Hadis 1406. Ebu Muhammed Ka'b İbni Ucre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Ona: "Ya Resulallah, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik fakat size nasıl salavat getireceğiz?" diye sorduk. O da şöyle deyiniz buyurdu: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kemen sallaita ala ali İbrahim inneke amidun mecid." Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ İbrahim'e. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ âli İbrahim, Inne hamîdun mecîd. Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, kemâ bârekte alâ, Ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Ey Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenleri mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve onun soyundan gelenleri de mübarek kıl. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin. Hadis 1407. Ebu Mesud el Bedri, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Saad ibne Übade ile birlikte oturuyorken, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir İbn Saat ona Ya Resulullah Allah bize senin üzerine salavat getirmemizi emretti. Size nasıl salavat getirelim diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir miktar sükût etti. Öyle ki Beşir bu soruyu kendisine sormasaydı diye temenni ettik. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemaa te ala ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemaa barekte ala ali İbrahim inneke Hamidun Mecid. Ey Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenlere rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere de rahmet et. İbrahim'in soyundan gelenleri mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve onun soyundan gelenleri de mübarek kıl. Hiç şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin. Değiniz selam ise bildiğiniz gibidir. Hadis 1408 Ebu Hümeyt es-Saidi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah, sallallahu aleyhi ve selleme sana nasıl salavat getireceğiz diye sordular. O da şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihî ve zürriyetihî Kema salleyte alâ İbrahim ve Barik Ala Muhammedin ve ala ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ bârekte İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl merhamet ettinse, Muhammed'e, hanımlarına ve soyundan gelenlere de rahmet et. İbrahim ve soyundan gelenlere bereketler lütfedip mübarek kıldığın gibi Muhammed'e, hanımlarına ve soyundan gelenlere hayır ve bereketler lütfet. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yüceler yücesisin.